Mürselat Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ardarda arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Vel murselat-i urfâ. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا نُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعْ At yelesi gibi ardarda arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, Yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren melekleri andolsun ki size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. فإذا النجوم طمثت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir? لِيَوْمِ <gülüyor> الْتَصْبِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ يَوْمَئِذٍ tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe kıyamet gününe hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin o gün yalanlayanların vay haline Elem Nuhlikil evvein Suummenut bir ruul ehhirin Keveli Kenef Halu bil mucarmin Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. El emnehlukum imma immehin, faj'alnahu fi qararimakin, ila qadrim m'ulum. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Biz sizi baya bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.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 biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline. Ya <gülüyor> PANQ U ILA DHILIN ZI LA DHILIN WA LA YUGHNI MIN AL LAHAB INNHA TARMI BI وَيْلُنْ يَوْمَئِذٍ Kıyamet günü kafirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi, ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem, saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline. Bu öyle bir gündür ki, onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline. Hâdâ yevmul fasli cem'nâkum vel evvelîn fe'in kâne lakum keydun fekîdûn Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline. İnna al-muttaqīn fi zillālīn ve ʿuyūn, ve fawākīhā min ma yächtēhūn. Kulu ve şrabbu haniʾ al bma وَيْلُنْ <Gülüyor> يَوْمَئِذٍ Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulu ve temett'u qalilan innakum mujrimun. Ve ilu yevme Ey inkar edenler. Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlursunuz. O gün yalanlayanların bay haline وَإِذَا قِيلَ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline. Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?